Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi, insanlar, iyi insanlar Hepinize günaydın Modern Sabahlar Radyonuzda bir cuma sabahında 24 Ocak 2014 Cuma sabahı Oktay Demirci ile birlikte ABB stüdyolarında yerlerimizi aldık Gündeme bakıyoruz Hipster Oktay Demirci ile efendim. Çok teşekkür ederim e, Paralel bir günaydın diyorum Çünkü artık yani madem bu kadar yerleşti dilimize Bence günlük hayatta da kullanırsın. Tabii canım paralel kedi. Mesela. bak bak bak gel. Gel. illa böyle bir bağlamında kullanmanı ya, anlamlı ben... kullanmanı göre. Paralel bir günaydın herkesi de neşelendirecek olan bir şey. Soyut kavramda daha güzel oluyor doğru. Değil mi? Yani paralel kedi deyince öbür kedi, iki tane kedi görmek lazım. Paralel günaydın deyince ha, falan diyorsun. Bir paralel günaydın ne? Bir, bir hareket de mi yapmak lazım? Hiçbir anlamı yok canım. Bu kadar sorgulamamak lazım. Günaydın efendim. Size de paralel günaydınlar efendim. Bak ne güzel. Bir asansör sohbeti. Aa çok hoş. Hakikaten çok hoş. Şişe <gülüyor> de. Yalan yalan. Üç katın nasıl geçtiğini anlamazsın. Şüphesiz ki üçüncü kattan inen dinleyicilerimizden bahsediyoruz. Evet. E, nasıl oldu hastalığınız? Hastalığım, nasıl gitti sağlığınız? Çok güzel bir noktaya vardım. Artık konuştuğum herkesin Noktasında yüzünde... Noktasını diyebilir mi senin hastalığın sırasında? Hastalığım noktasındayım. Evet. Şu anda bakan herkesin böyle yüzünde yavaş yavaş beliren bir acıma hissi görüyorum. O çok güzel. Özellikle öksürdüğümde böyle bir egzoz patlamasıyla köpek inlemesi arasında bir ses çıkarıyorum. O da insanlarda. Başta bir tiksinti. Evet. Sonra böyle hani bir öksürürken falan bir tiksiniyorlar, ürküyorlar falan. Sonra yüzlerine bakınca bir malimi görüp bir acımaya dönüşüyor falan. Ya Hiç daha para veren olmadı ama. Yani onu sen dün mü fark ettin bilmiyorum ama e, geçen haftadan bu yana var o. Şey mi acıma hissi mi? Evet o seni dinleyen kişi de e, sana yönelik oluşan bir acıma hissi. Çünkü geçen haftadan beri e, geçen haftadan bu yana gözlerin e, kan çanağı da kançana, değil mi? Körtnek gibi mi? Yok yok kan her an uyuyacakmış gibi konuş konuş. Hiç Her an hiç... üzerine atlayıp e, borcum için kurt adam olacak adam şeklinde gelecekmiş kadar korkutucu oluyoruz. Benim hayatımda şu anda hiç konuşmamam ve e, tepki verecek bir şekilde hiçbir şey de dinlememem gerekiyor. Ne Çünkü demek o ya? Bir şey dinlerken de hıh -hı dediğim anda bir bütün vücut dengem değişiyor. O, ne anlatırsan nasıl anlatın da yüzüne hapşıracak noktaya geliyor. Çok vacip. Hiçbir şey yapmadan televizyon karşısında oturmam gereken dönemler bunlar. Buradan kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Çok güzelmiş. Ee, o Televizyon zaman tekrar... yokken ne yapıyordu insanlar hasta hasta? Kitap okunamıyor yani bu gözler bu haldeyken. Televizyon yokken hasta insan ne yapıyor Ne ]madı? yapıyordu evet. Çekirdek çitleyip mandalina yiyordu abi. O zaman pomelo da yoktu. ki bu sessizlik <gülüyor> neden kaynaklandı dinleyicilerimiz? Pomelo pomelo ya pomelo. Pomelo ne ya? Arka arkaya söyleyemediğim meyve ama hastası olduğum meyvemizdir. Pomello diye meyve de, çıktı? İçimdeki Taylandlı konuşuyor galiba. Çünkü bir tropik meyve. Pomello. Ben daha güzel bir şey yemedim ya. Hakikaten. Nasıl? Neye benziyor? Çok güzel. Neye benziyor? Pahalı mı? Bir kere ne kadar pahalı Portakalla greyfurt arası bir şey. Ama yani. Dilimli, hani böyle sulu sulu bir şey mi? Değil işte. Yani koca koca dilimli. O zaman dilimli, ona benzetemezsin. Kavuna benzetebilirsin mesela. Bugün yayın çıkışında e, tadımlık... Ben size hazırlayayım efendim. Pomelo da alternatifimiz sonsuz <gülüyor> şeklinde e, cümlelerle ben size sunumumu yapacağım zaten. E, o zaman göreceksin ama yani yine içimdeki pomelo enerjisi şey yapamadı. E, İlaç netiyle gene bir şey mi? Ya bir, öyle diyorlar da. Yani C vitamini deposu falan filan. Ben biraz evet onları e, şey atıyorum. Çünkü yarın bir gün bunda hiç C vitamini yokmuş aslında. Bu böyle faydasız posa gibi bir şeymiş dense de bu lezzet. Pomeloçu yolundan dönmez diyorsun. Pomeloçu olarak yani bu lezzeti bırakmanın imkanı yok. Ee, yani porta hani böyle greyfurtun portakalın sulu sulu haliyle greyfurtun acı, yamış yamış acı, hali. acı acı hali olur ya. Evet. Onlar yok. Yani onlar yok yani. portakanın susuzu, susuzun. greyfurtun acısızı. Tatlısı. Öyle diyelim. Hı. Yani daha e, güzel bir şey. Nereden geldik buraya ya? Pomelo. Şahsalar ne yapıyordu bundan televizyon yokken? Pomelo da yok. Hakeza bir köne de... O yüzden mi ölümler çok yüksekti acaba? Sıkıntıdan da mı ölüm? Zaten hastayım. Bayağı bir eskiye zaten, gidersen. Zaten televizyonda yok. Şurada öyleyim bari. Bayağı bir eskiye gidersen evet o yüzden olabilir. Ama onun dışında çekirdek falan herhalde. Ya. Gerçi hasta adam çekirdek çiğdem çitlemiyor değil mi? Ben bir acıklı bir şey söyleyeyim mi buradan konu açılmışken? Söyle. Bu yani ortak olarak e, işe girdiğimiz bir kavuk arkadaşımız var ya bizim evet. Fahir. Dükkanda daha önce neşe içinde sohbet eden dinleyicilerimizin yanına gidip işte ufoların ne kadar yaktığını. Evet. Ondan sonra kapatmaları, doğramaları, ne kadar verildiğini. Yani dükkanın Z raporunu. Z raporunu ve insanların canını sıkacak şeyleri anlatıyorum. Evet. Dün de başka bir şey öğrendim. Gene insanlara anlattığım için. Şey. parasını mı söyleyeyim Hayır. Onu ve biliyorduk zaten. Söyleyeyim. Hoş geldin Fahir. Tam yerinde geldim. Nasıl bir açıklama olacak onu da çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum neymiş. Böyle neşe içinde sohbet eden insanların yanına gelip Hepimiz birinin öldüğünü göreceğiz biliyor musunuz aramızda? <gülüyor> Gitti ciddi dediler bana öyle bir şey anlattılar. Doğru abi. Evet Çok mantıklı. abi. Ama nasıl söylediğine göre değişir. Öyle söylemişsin işte. Hepimiz, Hepimiz birinin bizim. öldüğünü görüp öyle şey yapacağız falan diye. Yok ya o da şeydi Allah Allah Vallahi o anlatan... Sonra o gece hiç keyfimiz kalmadı Hep kan gibi dönecek <gülüyor> falan diye ha, Keyfimiz kalmadı dediler mi? Genç ölen arkadaşlarımızı düşündük o, <gülüyor> <üstümüzün> <gülüyor> İyi avacına ulaşmışım İyi avacına ulaşmışım Ben dedim ki şimdi masada birimiz hepimiz oturuyorsak bile Hesaplar toplandı hala <gülüyor> oturuyor muydu? Hala orada? oturuyor hepimiz oturuyorsak bile Yer mi yoktu rezervasyon mu gelmişti masanın <gülüyor> rezervasyonu mu gelmişti falan Kaldırmak, kaldırmak, için, kaldırmak için, için yaptım Masada, yani şu masada oturanlardan birisi diğer kaç kişi oturur? Beş kişi mi? Diğer dördünün öldüğünü görecek. Bu bu kadar basit. Yani timing meselesiyle alakalı bir şey. Şöyle düşündüler... Doğru, aklısın dediler. Baya bir tatları kaçtı. Ama kime söyledim adam? Demek ki hak eden birilerine söylemişim. Hak eden birilerine. Hak eden birilerine. Ölümüzsüz yaşayan birilerine söyledi. <gülüyor> Vallahi... iyi olmuş yani. Bunlar ama şey gibi dişleriyle tırnakları ile kene gibi yapışıyorlar daha. Orada hayatta. nereye varmak istediğini söyleseydin daha rahat olabilirdi. Masayı yani. neye varmak <gülüyor> istiyorsun? Yani masa mı senin masa gibi dünyevi bir Yo, amacın mı var? I... yoksa? Hepiniz birlikte ölmeyeceksiniz neşesini <gülüyor> mi veriyorsun? Tabi hepiniz birlikte ölmeyeceksiniz. Biriniz, biriniz, Bunlar daha iyi günleriniz gibi ha, Bizde de vardı ya hangimiz hangimizi gömecek. Evet, Demek o, ki buradakilerden var, birisi doğru. içimizdekilerden birisi diğer ikisini gömecek diye. Bizim hoş mutfak sohbetlerinden bir tanesi. Belki gömecek durumda da olmayabilir ya. Ya tabi görecek yani efendim, ya da gelecek durumu yoktur falan. Gördüğünü anlamayacak durumda da olabilir. Olabilir o da olabilir, o da olabilir. O da olabilir, o da olabilir. Veya çok ikisi başka bir yerde çok güzel eğlenirken öteki girebilir. Ege Karaca'nın küçük hesapları peçetelerin içinden para çıkıyor adamda. Daha ben ne diyeyim ki? Nasıl yaptıysam bunu. Bundan zaman... 21 yıl önce bugün. Bir Artık bir reklama başına girelim başına. Bir reklama girmeden önce bunu bir duyuralım. Bir dakika ben de reklama girilmesi de tamamen bence Uğur, Uğur Mumcu'nun e, katledilişinin, katledilişinin 21. yılı bugün onunla ilgili olarak e, anma törenleri var. E, i̇lk tören saat 10.30'da yapılacak. Batıkent Uğur Mumcu Parkı'nda. Ee, daha sonra 12'de evinin önünde sokağında karanfil ve mumlarla anılacak Uğur Mumcu ee, Daha sonra Mustafa Balbay'ın e, yarın Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde saat 15.30'da e, bir söyleşisi olacak Yarın saat 15.30'da e, Diğer taraftan Işık Kansu'da 30 Ocak'ta bir söyleşiyle anılacak Bu hafta boyunca Uğur Mumcu'yu anmaya devam ediyoruz ee, Biz de buradan saygıyla analım saygıyla Her analım. yaptığımız evet. gibi bir reklam arasından sonra devam edeceğiz sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar'da gündemdeki olaylara bakmaya Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Bruce Springsteen yepyeni şarkısı bu şarkı High Hopes tekrar ediyoruz bu arada çok sık dinleyeceğiz. Tek esprisinde şarkının biraz uzun olması. Hmm. Çayını, rahat. rahatlıkla şarkı sırasında içebiliyorsun. Bitmeyen şarkıya geçer. Hocam kaç dakika tam olarak bilsin de dinleyicilerimizden. 5 dakika. En az 5 dakikalık. Mis. Hayattan küçük bir mola diyebilir miyiz? Bruce Springsteen şarkıları öyle mi oluyor ya? Philadelphia, Philadelphia Sokakları diye bir şarkısı vardı. O da öyle uzun bir şarkıydı. O da, uzun da uzun. Fileler, yolları da ne zaman sahneye kalktı bunu. Ama bizim tabii ki kollar. en değerli e, sanatçılardan bir tanesi olan neydi? Майзахиd'in bir şeyi var. <gülüyor> Bruce Springsteen. <gülüyor> Bruce Springsteen'in diyor öbür 7 dakikalık. Pardon 9 dakikalık. Nereliydi Bruce Springsteen? Seattle değil değil mi? Yok, Güney. Yok New Jersey. New Jersey'nin tezenesi diye de evet. öyle bir <gülüyor> Glockabı da var olduğunu var. biliyorum ben. Var. Neydi o adamın adı ya? Bu iri yarı olanın adı? İri Aa, yarı. Mitlov. Mitlov, Mitlov. Hah, o da bir daha bir daha şey istedi o da. Ben iyiim abi benim şarkım tabii uzun olacakmış. <gülüyor> abi herkesin bedenine göre. Aa, barajı açtı, koşarak geldi. Barajı açtı ve yumruğu çaktı. Gazetelerde böyle anlatılıyor. Şiir köşemizin sonunda geldik. Ne barajını açtı? Dün mecliste kavga oldu ya ama Aa, yani evet. meclisteki kavgalara tabii yani artık e, görmeye alıştık da. Hiç öyle yumruklu çok uzun süredir olmuyordu. İlk defa yumruklu ve sediyeli götürüldü. E, yumruğu yiyen CHP milletvekili. E, AKP Aynen. İstanbul milletvekili Oktay Saral. Genel Başkan Yardımcısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Bülent Tezcan'a yumruk attı. Asya Kaplanları gibi olduk ya. Bu Tayvan'daki meclis değil Tayland Tayland, Tayland. Tayland, Singapur. Hep o meclislerde o tür şeyleri sıklıkla rastlarız. Ama onlar da minyon oldukları için birbirlerine o kadar sanki zarar vermiyorlar gibi gözüküyor. Hani bir o, çocukların Ukrayna. birbirlerine girişmesi vardır ya böyle hani evet. çok şey değildir. Çok da zarar veremez. hani Canları ya da böyle hani ortalık şeye dönmez. Koca adamların yaptığı gibi. Hiç öyle beklenmedi vallahi son derece. Meclisimiz de yani dünya standartlarında bir demokrasiyi yaşatıyor bize. İleri demokrasi dediğin nedir ki başka ne olacağı da Sonuçta Ceylan deriliği koltuklar yok mu? O Ceylan derili koltuklar var. turuncu onlar mı asapları bozuyor diye bir ara çıktı ya araştırma. Bütün gergin ortamın sebebi o mecliste diye burayı güzel vortex diyelim her Tem, taraf tembel diye. çocuğun bahanesi çok olur ya. yani öyle de ama öyle bir şey vardı. Onun ya. gibi. İşte yani bunun falan. rengi mi derisi mi? Bence bayağı vortex var ya mecliste. Ya, ya derisinden ya renklerden öyle çok gerilim ortam var. Biz burayı tekrar bir düzenleme yapalım. Gerçi uzak da Bakır odada... kaplamak lazım altında. Ben söyleyeyim. Yani i̇nce ince. <gülüyor> <gülüyor> doğru kaplamak lazım. Yani evet, öyle öyle, her yerde sadece bakırla olmuyor. İhili eh olmayan kişilere de vermemek lazım. Aa, ne olacak canım? Yani zamanında o koltuklara dünya paralar verildi. Bir ihalede bakır için açılsın. Bir Bakabilir. şey olsun ama ülkeye de faydası olacak. Yani. E tabii canım orada gelelimsiz ortam. Belki de onun sebebi olabilir. Çünkü hakikaten altta... Böyle... Vortex mi var? Vortex yani, yani, kesin vardı. Yani büyük zaten. alan jeopolitik bir durumdur yani belki bilemeyiz ki. Değişik konuşmalar köşesi burada da son erdi. Eee <gülüyor> <gülüyor> hakikaten şey barajı açtı önemli bir ayrıntı. Yani e, önde bir AKP, set İstanbul oluşturuldu. İstanbul koşarak geliyor. E, 20-30 metre bir mesafe Muharrem İnce CHP Ankara Milletvekili Yok Yalova Milletvekili Milletveki. uh -huh. ee, Muharrem İnce böyle önünde duruyor Bir saniye falan filan diye Gerçi o kısmın videosu yok fotoğraflardan gördüğümüz kısım bu Ve kendi ifadesi ama e, Onun omzunun üstünden Aşır Yumruğu aşır Aş evet, e, Yumruğu gerçekten <gülüyor> Gazetelerini söylediği gibi çakıyor e, Öyle bir şey Ve sonuç diye de çeşitli fotoğraflar var Bülent Tezcan'ın Anteziyonun yani gerçekten hakikaten şey olmuş. Bu yumru Ata Milletvekili'nin daha önce herhangi bir açıklamasını bir konuda beyanatın falan duyduk mu? Hayır. Hayır. Şimdi yıllarca kendisi. <gülüyor> belediye Ekim başkanlığı. Şöyle ama açıkladı. O dün haberleri çıktı. Haberleri çıktı. Hatta e, Nazlı Hanım'la e, şey var. İşte Nazlı Hanım diyor ki, hani bir Nazlı Özür dilen... olacak mı? Yok. <gülüyor> Ana haberde Nazlı. Ha. E, speaker Spiker. Nazlı Hanım. Evet. Spiker Nazlı Hanım ısrarla şey dedi, özür dilemek ister misiniz falan diye soruyor. Hani burada böyle bir fırsatınız var. Özür dilemek ister misiniz? Şimdi tabii şunu da ifade edeyim. Çok hoş bir şey olmadı diye. Yani en e, evet. amiyane tabiriyle e, en çok özür dilediği kısmı buydu. Yani çok hoş da olmadı. Yani şey yapmıyorum ama insan bazen e, hislerine yenik düşüyor diye bir açıklaması vardı. daha önce hisli, birisi. hisli birisi. Bugüne, bugüne kadar, kadar hiç kavga etmemiş. Ha Bugüne kadar hiç hislerine yenik düşmemiş. Have you ever bu. diye sordular. Evet. No, not yet cevabını verdi. Yani yani Daha önce Mentosundan da takip ediyordur. Aynen, aynen o şekilde. Ee, hiç kavga etmedim. bugüne kadar kimse benim kavga ettiğimi göremezdi ama şimdi bir de şöyle de bir şey var. Görenin ağzını burununu kırarım mı demiş. <gülüyor> ya çok ya çok yetenekli kavga ya. Şimdi bir hakikaten hiç kavga etmemiş insan böyle kavga etmez. Yani Bayağı teknik. Böyle değil mi? teknik vurmaz ya da yani. Jason Bourne gibi yani orada da var diye adam Nasıldı? böyle ölüm makinesi gibi yetiştirilmiş Hı. ama unutmuş bir şekilde böyle bir durum olduğunda tak tak tak yaptı. değil, orada değil, çıkıyor de yaptım. İsviçre'deki parktaki sahne kendi de şaşırıyordu. Ben ne yaptım yani, nasıl... Belki öyle bir şeydir yani Jason. Bollywood'dan ne? Oktay Bey'e teklif gelmiş zaten. Salal Ayden dedi diye. Yapalım mı bunun filmi? Çünkü fotoğraf... şey de yok, görüntü de yok ortada. Şu anda herkes merak içerisinde. Yani şey yok. Görüntü yok değil mi? Fotoğraflarla Yok yani kamerada benim gördüm aradan bir koşarak gelindi bilmiyorum kesildi Me galiba. Meclis, Meclis TV'de zaten... o kadar hızlı şeyleri yani altyapıyı ona göre kurmamışlar. Evet hep sabit çekimlere bir göre kilitlenen bir kamera var. Evet yani oradan gelir yavaş yavaş gelirken o, o kadar hızlı hareket edecek bir donanım yok evet. herhalde orada. İşte bir şey diye düşünüyorlar milletvekilleri hani bunlar patikacılar o Belli bir yaştan sonra. E, yani belli bir yaşı üstünde belli kilonun üstündeler. Hani arada böyle milletvekilleri sporcu milletvekilleri oluyor da onlar da diğerlerinin arasında kaynayıp gidiyorlar yani öyle bir ...dünyaları yok diye. O yüzden... E, ...o nitelikte kamera hiç alınmamış. Çekemediler. Çünkü bir de... ...kameradan çıkışı var. Bir de en son işte Bülent... E, ...Tezcan'a yumruk attıktan sonraki... galiba attığında bile yok yani. Yok. O hiç zaten şey yok. meclis televizyonu galiba... ...belli saatler arasında açık... E, ...yayın yapıyor. Onun dışında daha doğrusu... ...televisyondan veriyor. Onu galiba bitişine getirmiş. tam kapandışına getirmiş. Onun dışında istediği görüntüleri verebiliyor değil evet. mi? Televizyon tabii, kuruluşlarına. Tabii. O yüzden herhalde... ...acaba spor salonu var mı mecliste? Mecliste, spor Mesela bir güreş salonu şey, Amerikan eyalet hapishanesi gibi böyle <gülüyor> diye şey mi? Böyle gruplar bir... halinde halter kaldırıp Bahçesi çok uygun ya hakikaten Böyle ha, stres böyle. atabilecek Orada da çünkü böyle... çeteleri ayrılıyorlar Burada da hani partiler gruplar halinde ıs, ıs, ıs diye böyle çalışırlar Yani değişik değişik herkes hem spor Yani öyle ya da böyle faydalı bir şey o da doğru. O da doğru. Onu da yapacak bir şey yok. Ay. Güney Afrika'da geçen Aralık ayında hayatını kaybeden Nelson Mandela'yı hatırlıyoruz hepimiz. Evet. Hiç ee... Maalesef de sahte sardisiz dilsiz çevirmeniyle hatırlıyoruz. Şimdi acı tarafı. Öyle... O cenazeyi, o görkem bir cenazeyi. Hala cenaze töreninin e, yankıları devam yankıları. ediyor. Ne yankıymış e, ya. Bir heykel yapmışlardı biliyorsunuz Hı -hı. Güney Afrika hükümeti. Heykel sanatçılarına bir e, sipariş verdiler. Çok kısa süre içerisinde e, böyle ayakta durmuş bir Nelson Mandela ellerini açmış e, büyük bir heykelini yapacaksınız demişlerdi. Hay hay efendim diyerek e, toprağa verilmesinden bir gün sonra 16 Aralık'ta sergilenmişti bu heykel. O günden beri de duruyordu. Ne fark edildi? Ee, Afrika dilinde telaş kelimesi aynı zamanda tavşan anlamına geliyor. Bunu daha önce defalarca evet. kere konuşmuştuk. Çince'de de krizde fırsat aynı kelimeler. Sen de Macarca'yı söyle Fahir. Macarca'da cebimde uç kucuk elma var. <gülüyor> Teşekkür ederim. Demek? <gülüyor> demek cebimde üç küçük elma var demek. <gülüyor> demek de aynı şeydir diyerek çıtayı virüs noktaya taşıdın noktasında. Ee, tavşan kelimesi telaş olduğu için heykel heykeltıraşlar o koca Nelson Mandela heykelinin kulağının içine bronzdan bir tavşan yapmışlar ve koymuşlar. Sebep? Çok telaşla yaptılar diye. Yaptı Aceleye getirdiler diye. Yani mi? bir imzasını atmışlar. Yani imza da atmalarına izin vermemişler. Yani kulağına karpuz, karpuz suyu değil. Kulağına ne suyu? Kar suyu. Kulağına kar suyu kaçırmak vardı da kulağa tavşan kaçırmak diye bir şey Yok. yoktur. Yani kafasında tilgi dolandırmak vardır. Ya bu Afrika ata sözlerini belki bilmiyoruz. Kulağa tavşan kaçırma diye bir şey olabilir. Ata sözleriyle değil de işte heykele imzayı atmaya izin vermeyince ve de 3 güne kadar yetiştireceksiniz Resul bu heykeli deyince sanatçılar, heykeltıraşlar Sanatçılar da orada oracıkta şafak attı. Ne dedi acaba sanatçı? Efendim o kadar büyük Put gibi bir şey yapsak falan Büyük Siz var. tam put mu istiyorsunuz? Yok put yani put da değil. yani Afrika'da biliyorsun bir sürü o zaman şey var. Kaç hekel tıraş? Sen bacağını yapacaksın. Sen bacağını ben de... Kolları ve gövdüleri oluşturacağım. oluşturacağım. Evet. Aynı daha önceden bu şey vardı. Bunun e, filmini seyretmiştik hep beraber. Walter. Waltra, Walter Rain. Walter Rain diye bir filmi vardı. Hoş da bekliyorum. Modern sabahlar Modern Sabahlar Odan savalar. Radyo TPRS'molar savalar devam ediyor sevgili sana severler, esprili şakalar. Buyursunlar. Ay birden öyle buyursunlar deyince ağzımda yakalanır. Ben de nasıl enerji ahtapotu gibiyim? Aktapot da değil de ne denir? Bal tuzlu. Kim var? ...vantuz tuzlu, var. Doğru, iyi kafa iyice. Kim çazıyor. böyle şeyi Eman. çevresindekilerin enerjisini emer kim var? Aktapot. Şey var bir tane örümcek. E Pek emmez Balinanın yani. üstünde yaşayan neydi emi emiyerek şey yapan? Vatoz. Mutualizm. Vatoz muydu? Batoz yok canım vatoz kuma yapışıyor. Ya daha yapışan. küçük bir vatoz türü de balinayı emiyorduk balinanın canım sen de niye emiyordun? Balinanın temizliyordu da balinanın hoşuna gidiyordu o da aynı zamanda şey. besleniyordu falan. Bir de timsah dişi aralarındaki etleri ha, o yiyen o da var. kuş var. O başka Hı. o emmeye girmez. Vallahi ama doğru o da ne kadar güzel kürdan yok doğadaki en güzel kürdan. Denizanası mı? Emmer. Emmeli mi? Ha. Deniz tipten emmer gibi görülüyor da, da öyle bir şey yok. Yapışan hayvan ne var? Alien var. Sülük, sülük be. Öf, iki saat sülük, sülük evet, gibi. Doğru. Hakikaten tamam doğru. şimdi ben de güzel hep şey, memeli düşündük. Hasta olan Ege benim. Memeli düşündük hep. <gülüyor> memel, memel. Teşekkürler güzel memeli taktikleriyle Bütün enerjinizi emdim galiba. Siz benden bir perişansınız. Yo, valla şeyiz böyle işte burada da böyle bir... <gülüyor> huzur ortamı ya burada böyle bir şey var hani nekat evresini yaşayan hastanın evinde gibi herkes o dinginlikte ne biçim şey yaptın et, ya nekaat evresi gid, gidici gibi bir roketi, Yok, nekat roket nekat evresi istirahat mi? evresi işte ya yani bu bu, bu, bu, gibi, bu 6 ay daha böyle gider rahmetle en çok yalnızlıktan şikayetçiydi biz de o zaman <gülüyor> gidiyorduk <gülüyor> sabah programına gidiyorduk rahmetli nekaat dönemini çok Yalnız güzel geçirdi diye, diye de bir cümle içerisinde kullanabiliriz ee, papa çok güzel açıklamalarda bulundu ee, ruhani lider Kimin ruhani lideri? Katoliklerin Ruhani lideri. İnananların. diyelim Doğru. Haziran ayında kutlanacak Dünya Sosyal İletişim Günü nedeniyle Bir mesaj yayınladı. İnterneti mi Kutsadı? Evet. vallahi internette kutsamış ee, Kimse dokunamaz demişler Diğer. Herkes bir şey demiş Yani. Papa internet tanrının Bir lütfu bir araya gelme ve dayanışma Vesilesi. Ee, bu iyi bir şey Bizi birbirimize yakınlaştıran Bir şey. O yüzden lütfen internetinize sahip çıkın Tam tersini de diyebilirdi katolikler. Inanır, ona da inanırdı yani. Şeytanın icadı evimize. Şeytanın Gitti, vallahi o zaman Bütün herkes patır patır bütün evlerinde internet adına ne varsa. Efendim de söyleyeyim. Ne var internet adına evimizde? Modem. Başka ne olabilir? Başka. Mouse. Modem. Yok sadece internette kullanılmaz mouse. <gülüyor> Doğru. Bütün modemleri patır patır kırarlardı vallahi Ama şu andan itibaren interneti bulaşan karşısında beni bulur dedi papa. Bilmiyorum. Ben yani ben onu anlamı çıkardım. İnternet papanın koruması altına girdiyse bundan sonra bilemem. Yani şey diye düşünecek o zaman katolikler. Tatlım ibadet mi ya, ibadet edeyim. Bakalım Doğru, falan. vallahi. Papanın sonuçta şeyi var. Yani doğru şey yapıyor. Belgeyi çıkar. Biri acaba söylüyor mu ya? Papaya say, mı karşı say... geliyorsun sen diye şey yapabilir. Yani sen mi? Senin dediğin mi? Papanın dedi mi? Hadi bakalım buyur buradan yap. Yani. Ama şimdi kutsal bir şeyse o biz yani kutsal elinde kutsal demiyor. Al kutsalmış. Şimdi elimizde doğru, telefonla yani. tuvalete giriyoruz. Olmaz. Haypetle tuvale girenler le, var, de, işte, yani akıllı böyle. şeylerle olmaz. Ne yapacaksın? Bunları tuvalete sokmayacaksın demek ki. Şey bu diyor mu acaba bu? Böyle bir açıklama yapın, sayın papa falan diyen var mı yanında? Yapalım Danışman, arkadaşlar. Yapalım. Danışmanları mı? Ha danışmanları gibi. Nasıl bir böyle? Nasıl birisi? O Vatikan'ı bir gözünün önüne getir Fahir. Vatikan'da sonuçta Roma'yı görmüş adam. Vatikan'da görmüş adam. Önünde böyle bir değişik kıyafetli adamlar var ya. Kırmızı da mı? Ha. Tamam. Onlardan biri ikisi diye düşün. Böyle kulağını eğli fışır fışır fışır He. fışır. Tamam. Sayın Papa, önümüzdeki şu gün işte internet şeyi var. Onunla ilgili şöyle bir açıklama yapmaya ne dersiniz? Twitter... gençlerin de hoşuna gider bence ee, Twitter'da şey var mı? Var var tabi Papanın var değil mi? Bir önceki papa vardı. Şimdiki papa yani da var. bir vardır. önceki papa da istifa etmişti ona bakacak olursan. Yani bir önceki papayı baz alma. Twitter'dan duyurmuştu bir de. Yani <gülüyor> mesaj, mes mesajla Twitter'dan mesajla şey bildirmiş. Papalık yazmış diyor. Papalık O ne yapıyor şimdi? O şimdi şey de ya evinde Polonya'da ne o Polonya mı? Yok Değil. çok güzel villa falan yok yok böyle bir şey George Clooney'nin komşusu olmadı mı o ya? Como'ya mı? İta, İtalya'da Como Como civarında bir yerde olması lazım evet. Ne kadar güzel? Onların yani. öyle bir şeyler. E, Benim komşumda Papa oluyor eski Papa oluyor. 71ler <gülüyor> gibi böyle bir site, sitesi varmış o eski Papaların ha. şey akrabalarının oldu tabi Papa emekli olan tek hayatta olan tek Papa olduğu için şu anda. Ee, hiçbir hiç bir papa yok ama diğer o daha önce papalık yapmış olan kişilerin akrabalarının falan olduğu bir site. Böyle Katol Denizli'de Katolikler diyorum. sitesi. Gerçi herkes öyle <gülüyor> orada Burada Katolik ya da yapacak bir şey yok ki. Bir de öyle koyabiliyor musun canım? Orada da yani biz İtalya komple Katolik mi? O zaman insanları e, din, dil, ırk. %99.9'u Katolik. Yapma ya. Bu rakamlar gayet başka bir şey bildik biz. <gülüyor> Venezuela'dan bir haber var. Ver. Venezuela'da tuvalet kağıdı stokları tükeniyormuş. Çok fena. Bir Bitmiş. ülke stok yapar mı ya? Ev yapar stok. Hayır. O da tuvalet kağıdı niye o kadar dev poşetlerde satılıyor? Zaten evet. iri bir ürün Ve olarak. Mı bahsediyorsun Hayır, değil mi? Ülkemizden bahsediyorum ya. Gidip de şöyle iki tane alma diye bir şey. 16 tane 30 tane bir tane Ben şöyle söyleyeyim. Zaten eskiden niye ikili satılıyordu onu anlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Çocukken çok... biz ikili ikili alıyorduk. Evet, Üstelik biz 6 kişilik bir aileydik. Herhalde yani o zaman ki alışkanlıklar mı farklıydı <gülüyor> neydi onu anlamıyorum ama yani. Biraz değişti tuvalet kağıdı kullanma alışkanlığı. Kü çabuk bitiyor diye gel. Ben sana cevap vereyim. Çabuk, çabuk bitsin bitsin de, bitiyor. Gene her gün ekmek de çabuk bitiyor da 30 tane almıyoruz yani. Ekmek bayatlıyor ya abi. Tuvalet, tuvalet kağıdı, kağıdı bayatlamıyor abi. Siz çalışıyoruz mu diyorsunuz? Yani Yo, alışkanlıkları farklı. Oktay Usta, ki... sen bir üstünden birinci şeyi geç. Dozer ikinci ben geçeceğim ya. vallahi 32 Usta, tane ya. tuvalet kağıdını aynı anda almayı ben hala anlamış değilim. Kendine yediremiyor musun? O koca bavulla çıkmış gibi. Hani hafif falan tek teselli mi o? zaman git sürekli vırt sırt vırt sırt vırt sırt vırt, vırt zırt tuvalet kağıdı. Herkes senin tuvalet alışkanlığı şey yap. Ayda bir olunca arada kaynıyor gidiyor. Bir de 4 kişilik ailesiniz ya. Siz de tüketiyorsunuzdur. 32 dediğine bakma. Kaç ne kadar? Zırt diye bitiyordur 32'lik değil mi? Zırt diye bitiyor ya. Bu... Zırt diye diye maça bırakır. Bir oturuyor. maça gidiyor zaten. Yarısı bitiyor. <gülüyor> yani. E... şey Venezuela'da zamanda almış. Dışarıdan alalım. Üretmemize gerek yok mu demişler. Baş dikkat edin. Son paketlerden birini almayı başaran Manuel Fergundes. Ah oh, <gülüyor> 71 yaşındayım ve ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya geliyorum demiş. Sokak röportajları yapmışlar Venezuela'da. Valla orada kadarıyla. açıklama var. Eskiden tercih aldı. Ülkenin derdine bak. Ya. Ya. Ama ülkenin derdine bak kalk galiba zaten. ama orada üretim, üretim yapılmıyor. Venezuela e, dışarıdan ihraç ediyor. Onu da etmek istemiyorlar galiba. Öyle bir durum var. Küba'da falan da aynı sıkıntı vardı. işte böyle şampuan, sabun falan filan hep devlet tarafından dağıtılıyor. Onlar Problem yaratıyor şehirdeki birçok kişi süpermarketlerde kalan tuvalet kağıtlarını alabilmek için kuyruklara girmiş bile. Ayda bir rulo veriyorlar. Son en son mesela Çukur Bakkal'da varmış falan diye öyle karakaslı bir dedikodunun yayıldığını duyduk biz. Tuvalet kağıdı da alıştıktan sonra yerine başka bir şey koymak mümkün değil yani. Mesela Venezuela'dan bir başka birisi. Cristina Ramos. Bazıları diyorlar ki kağıt havlu da aynı işi görür. Olmaz. Belki yani çok ivedi bir durumda belki ama değil. Onda bile lanet edersin yani. Cristina Ramos mesela. Kim o, Kim o diyeceksiniz? Bir Venezuelalı. Şöyle demiş. iki haftadır tuvalet kağıdı arıyorum. Ancak bir türlü bulamadım. Keşke onun bankaya gitmeye gelmişti işte, bize onu verseydik ya. Özetlemiş. Özettim. durumu mu özetlenmiş? haftadır arıyorum. Buluyorum mu demiş? Pardon. Yanlışım. <gülüyor> bulamıyorum. Yani, bulamıyorum. Işte. De, bulamıyorum bak. Evet, Venezuela arkadaşlar. hükümeti hükümet karşıtı güçlerin özel sektörle işbirliği yaparak ülke bütünlüğünü bozmak için kıtlık yarattığını ileri sürmüş. Yani tuvalet ne ya demiş? Adam. Ama insanları, mihraklar. Mihraklar. Demişim, insanları en zayıf noktalarından vuruyorlar. Tabii. Helal olsun. Çok zayıf. Yani, yani insanların... En hassas noktalarından evet, vuruyorlar. Evet pardon. Zayıf değil de belki zayıf olmayabilir ama hassas noktalarından Vallahi vuruyorlar. Giderek yapıyorlar. ülkedeki gerilimin artacağını hesaplamışlar. Çünkü bir, bir kere tutacak, tuvaleti gelmiş tutacak. adam huzursuz adamdır. Onla ne iş konuşulur, ne aşk konuşulur, ne başka bir şey konuşulur. Bastırdı bastırdı bastırdı. Bastırdı bastırdı bunu konuşur. Ülke bir de tuvalet kağıdı bağımlılıktır. Yani e, iyi, yani kötü bir bağımlı Her bağımlı kötü olacak diye bir şey yok Bu da yani iyi bir bağımlı Alıştın mı bir kere bırakamam Yani bu ülkelerin gelişmişlikleri Neyle ölçülüyor bazı tuvalet yerde kağıdı. Kaç ba metre tuvalet kağıdı, kağıdı tüket tüket tüket değil. De, şey şey olarak. Bir bilmiyorum. ara lüks tüketimdi biliyorsunuz değil mi tabii Tuvalet canım. kağıdı Türkiye'de tabii. KDV'si ona göreydi Şimdi düzeldi mi bilmiyorum daha doğrusu çektiler mi aşağıya bilmiyorum ama bir ara o şey sepetinin içinde falan yoktu. O enflasyon sepeti falan filan var ya. Hmm. Onlar da yoktu. %18'in de üstündeydi galiba. Bizde 40 bence. ADV'si. Yurt dışından gelenler de %175 daha doğal. 75-80'dir. Çok güzel şarkı. Stranger to my happiness. Sharon Jones and the Dabkanks radyonu saydığı modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim. Dün Oktay duyurmuştu, bugün de ben duyurayım size. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Otu Geliştirme Vakfı bir yıl sürecek bir kampanya düzenliyor. Amaç çeşitli nedenlerle, biliyoruz o çeşitli nedenlerin önemli kısmını, eksilen OTTÜ ormanına 300 bin yeni ağaç kazandırmak, Ankara'nın tek oksijen kaynağı olan OTTÜ ormanını genişletmek ve büyümek, büyütmek için yapılan, bu kampanyanın detaylarını çok yakında paylaşmaya başlayacağız sevgili dinleyiciler. Herhalde bu bir yıl sürecek ama başlangıcı bir başlangıcı, eğlenceli olacak. Başlangıcı olur. var. Başlangıcı var. Başlangıcı ne zaman? Onu yakında Onu duyuracağız. Yani Şimdiden biraz. E, tabi tabi. Ha, havalar biraz daha düzelince tahmin ediyorum. Kışıklarını hazırlasınlar. İşlerini de hazırlasınlar. Böyle neşeli bir şekilde başlarız. Bu arada benim sandalyem çöktü. Zaten sen niye ruh, öyle? Sen de çökmüştün. İyice bir valla. Ruh her vallahi vallahi Adam bütün şeyimizi nasıl diyeyim bir vortex <gülüyor> kendi olmayan vortexi yarattı. Şu anda bir girdapta bizim şeylerimiz aktı gitti valla. Sana acaba şeyimi. komple bakır mı kaplasak ya? Valla billahi. kap gibi mi? Valla şu bir anda şey sadece alnını ve tek gözünü gördüğüm için Ege... Yani ne yapıyorsun onu da anlamıyorum. Sandalye yani... çöktü. Birden pıs diye indi. Zaten <gülüyor> ruhen indiktim. Sandalye bir onu de yükselmedim. <gülüyor> piston çöktü <gülüyor> diyeceksin. Piston, <gülüyor> piston aşağı <gülüyor> indi. Piston <gülüyor> aşağı indi. Vallahi <gülüyor> hakikaten sandalye piston aşağı inince otomatikman Ege'de aşağı inmiş sayın. Dünyanın iki farklı yerinde yapılan iki aynı araştırma. Ne demek? Ee, dünyanın iki farklı üniversitesi. Biri Hollanda'da, biri İngiltere'de. Ama konusu aynı. Araştırma sonucunda. Pi sayısının bölmüşler mi? Çıkmış. Ne çıkmış? Ev sıcaklığı e, çok önemli demişler. Tabii ya. Ev sıcaklığı çok önemli. En kimisi önemli kombili, şey. kimisi e, merkezi sistemli. Bazı evler sobalı. Ama yani bilmiyorum İngiltere'de sobalı evler var mı? Var Hoylerde tabii. Zobalı yani evler de var. İngilizcesi vardı. zobadır. Ev, ev sıcak, Hepsinde ayrı ayrı ev sıcaklığı oluyor. Mesela kombiyi 3'e getiriyorsun ayrı sıcaklık oluyor. 1'e indiriyorsun ayrı, ayrı sıcaklık oluyor. Ne güzel şey. Ev sıcaklığının insanların kiloları üzerinde doğrudan etkili olduğu ortaya konmuş, ispatlanmış. Sıcak evler mi şişko oluyor, soğuk evler mi? 19 Sence, dereceden sıcak. O... Sence e, bunun S cevabı de, çok net mi ya? ya. Bence tabii canım. Daha ne, hangisi? Hangisi? Yani, hangisi? Ne olur bir kere soğuk havada otomatikman fazla giyinirsin. Fazla giyindiği zaman ne olur? Üstünde yük olur. Nedir otomatikman? Az yersin. Mi? Ee, az yersin değil zaten o üstünde ağırlıkla sürekli ağırlıkla yani hareket edersin. Çok yemezsin ya çok yani çok kalori harcarsın. E, tamam o zaman çok yemezsin. Yani, çok kıyafet kalori ağırlığı yüzünden. Kıyafet ağırlığı vücut kendini şey yapmak için ne yapar haldır aldır. Yani sen kombiyi yakmıyorsan birileri o kalorileri yakar o kalori de senden çıkar. Ben de şey hani ev soğuk diye vücut yağlanır kendini korumaya alır da olabilir. Aslında ben şu anda balıklar bir iki şey, açıklama denediniz. Biri çok ruhani. <gülüyor> biri de çok böyle gayet bilimsel. Son ve tek, teknik bir açıklamaydı benim. Yalnız ki. bir şey söyleyeyim, doğru da söylüyor. Kışın ya kışın yağlanır nerede? Yaz, yazın yağlanır. Balıklar falan yazın yağlanır ki kışın şey olsun diye. İşte balıklar o. Balıklar. <gülüyor> Bu da balık gibi bir adam. <gülüyor> Onlar balık. Ya can diğer hayvanlar da öyle. Aylarda çok affedersin şimdi örnek vermek gibi olmasın ama aylarda ne yapıyor? Yazın yağlanır. Yazın yağ yağlanıyor, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, kuşu yutuyor. 19 dereceden sıcak ortamlarda bulunması e, insanların vücudun ısınmak için harcadığı enerji miktarını oldukça düşürüyor. O yüzden de e, evi ev eğer 23 dereceden sıcak olduğunda vücut bu fazla ısıya atmak için enerji tüketmeye başlıyor. Fahirin dediği kalın kıyafeti şey yapmış. Otomatikman ben şey yapmış oldum. Bir şey sorabilir miyim hocam? Kimyada oda sıcaklığı diye bir şey gibi vardır ya. Evet. Ne diye geçiyor? 22 derece mi geçiyor? 24-25 derece diye. 30, 30. Öyle geçer. E, öyle geçiyorsa madem. Bebek, bebek odası sıcaklığı 25 derece e, ortam. Bebek Ama odası... bebek odası diyorlar mı deneylerde? O denmiyor. Bebek, bebek odası, odası biraz da daha sıcak deney olur yapma, ya. git, Salonda deney yap. Bebek adam, odası biraz daha yerde... sıcak olmaz mı bebek odası? Bebek odası 25 işte daha ne yapsın? 25. Yokta? 25. Çocuk da bunu alıyor. Yani. Sıcak hava vücudun beslenme isteğini de azaltıyormuş. Çok bu kadar net. E tabii canım yani biz ay hiçbir şey yemeyeceğim falan diye yazın karpuz diyoruz. Ne mesela. karpuz peynir <gülüyor> karpuz peynir. <gülüyor> e, böyle bir şey. Eğer kilo vermek isteyen e, varsa kombiyi en az dörde beşe. Ha yok yok. Evi isteyelim. sıcak yapacağız. Tabii e. canım evi sıcak yapacaksın ki yeme ihtiyacın isteğin. o zaman da bu. Yok e, ama geliyor. kilo almıyor musun o zaman? Yok yeme ihtiyacın <gülüyor> gidecek işte ya. Ya yemesen de gene böyle har kalori harcamıyorsun diyor ya. Tamam o iki farklı yaklaşım var demek. <gülüyor> Abi onu ben onu ben anlamadım. Bir Gel bunu biz cumartesi saat 19.37 diye bağlayalım. Cumartesi saat 19.37. Çünkü İngiltere'de yapılan aynı üniversitedeki başka bir kürsü... E, ...yoğuşma için en güzel saatin ve en güzel günün cumartesi saat 19.37 olduğunu... Aman kimseçilere söz vermeyin diyorum. mi diyorlar. Aman kimselere söz vermeyin demiş. %44'ü çiftlerin... Ee, en çok cumartesi günü tercih ediyorlarmış. Ne hafta sonu herkes evde o yüzdendir belki. Yani Durumu yok demek ki tam dışarı çıkma saati değil mi o? Ya da çıkmadan, çıkmadan... halledelim geç döneriz falan diye mi? O zaman şey olur arada kaynar gider. O yüzden herkes randımanını alıp öyle gidiyor. Çiftlerin en çok e, aklına düştüğü an cumartesi saat 16.33. Ay çıkmayacağız da yani şimdi her taraf kalabalıktır ne yapalım evde? ne yapsak ne? yeteneksizsiniz finallerini yok ne yapabiliriz ne yapabiliriz bu mu 3 saat 4 dakika sonraysa bunu faaliyete geçiren çiftler 3 saat kafadan geçiriyor yani bak ama 3 saat de kafada geçiriyor öyle de bir şey var ne yapıyor kafada geçiriyor iyice artık detaylandırıyor iyice onu böyle böyle kusursuz diye. hale getiriyor ondan sonra <gülüyor> uygulamaya geçince de tabii ki demek ki en az 3 saat kafamızdan en geçireceğiz saat. ama şey diyor uzmanlar yani e, illa kafada tutacaksın diye bir şey yok mesela saat 16.33'te çiftlerin birçoğu dışarıda oluyorlar oluyorlar ee, eve gidince şöyle yaparım böyle yaparım diye anca işte saat 7 gibi falan eve giriyorlar <gülüyor> Çünkü yeni gibi, gibi falan abi, belki sonra... şey, aileleri ziyaret ediyorlar. Kızın annesine, babasına gittiler evet. belki. Orada şey yapacağım. adam böyle böyle hareketleniyor yavaş bak. <gülüyor> Nol Kalkan... sen bir şey mi düşünüyorsun? Yok. Evladım börek falan yiyecek. Yok ben yemem var. Börek yemeyeceğim de. Ve 19 kısır ye. ya. Yok kokar. Kime kokçan ya? Yok. Yok, kok. Canım ikisi de kısır yerse kokmaz. Ha. Annesi de öyle demiş <gülüyor> <gülüyor> İkiniz de yiyin. İkiniz de kısır yiyersiniz. Kokmaz demişti. He mantıklı yani. <gülüyor> Ama tabii ne bilsin kadın ağırlamak için söylüyor onu kadın. Sabah ne ne diyorsun? Saat 7'ye şey insanlar da bir dursun o zaman ya kısır yiyip de insan şey yapmasın ya. Yoğuşmasın ya. Yok, bunu söyleyeyim. Kısır'ı yoğuşmak Eksin ne demek zaten? 2 ayrı olsun. Aç, günle yani kısır. Yani günler çuvala mı girdi? Kısır yediğin gün ayrı, o gün ayrı olsun. Ha illa ben çok müptelasıyım diyorsan tabii ki ona ben bir şey diyemem. Ney müptelasısan <gülüyor> artık kısırın mı? İkisi bir araya gelince tadı alıyorum diyorsan o ayrı. <gülüyor> o, göbek, <gülüyor> o göbek. O da çok diyorsun. Ben kısır yiyelim. Ya yani o da şey çünkü kısır ıslattırır. Doğru <gülüyor> şişer çünkü midede şişer. Şimdi şey oldum böyle tam böyle <gülüyor> diye bir şey oldu. Orada bütün... belki Rahayasını verdi. 19.37'ye kadar gidiyordur. Kısır mısır kalmıyordur ya. 4.5'da en 3 saatte gitmez mi? 3 saat hem kafadan geçiyorsun hem az mı ediyorsunuz? İnce bulgurdan gider. İnce bulgurdan Ama bazı normal yemeklik bulgurdan yapıyor. İşte hmm. o... Demek ki çok yemeyeceksin. Olmadı yani 19... Kinoa'dan bir şey deneriz ya. Belki Doğru, Kino, Kinoa belki öyle yapmıyor. 19.37 hedefin varsa ona göre yiyeceksin. Cumartesi 19.37 bu arada bir başka sonucu araştırmaya göre çiftlerin hafta içi en çok yoğuşmayı istedikleri belliymiş. Cumartesi <gülüyor> mesela planı varsa 19-20 seansında sinema. E ne yapacak? Ne yapacak? Hafta içinde. İçişemez yani rahat sinemanın hat. dibinde oturması lazım ki yani olmaz. İşte orada üstü çizilen şey sinema oluyor. Çünkü hafta içi ne oluyor? Yarın işe gideceğiz diye herkes bu şeyi 21-30 seansı var. Listeyini şey yapıyorlar. Yüzde onmuş ya hafta içi bunu hayata geçiren Vallahi. çift oranı. Yıllarca kafasında geçirenler var bunu ya. Yüzde on. Yüzde doksan yarın işe gideceğiz falan deyip yatıyorlar. Ne oluyor? Olan sistem yok değil mi? <gülüyor> yarın işe gitmek istiyormuş. Yarın işe gitmek. Kısırlar mı iş, konuşuyorsun şimdi? Ne iş şu iş yapıyorlar <gülüyor> ya. <gülüyor> Yoğuşmayı ne yapıyorlar diye hani? ya. onlar onu merak etti. Ofis işi. İngilizlerin başlayacak işi şey demek ki bir Demir yolları var. Metroculuk var. Tahtten düşmemem lazım çünkü öyle bir şey yapması lazım. E vardı ya o züğürt ağı da. Yarın güleşimlere <gülüyor> hakikaten düşmemem lazım. Yeni bir taklidi de repertuarımıza maalesef ekledik. Sevgili dinleyiciler biraz reklamlar sonra yeni umutlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Fragment of Love <gülüyor> Billy Izzo Radyo Sajı bu kadar sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ya şu kanlı ve sulu gözlerim var ya beni böyle benden alıyor ya böyle. Beni de benden aldı. Böyle bir onları alıp böyle bir temizleyip böyle bir şey yapmak istiyorum. ise öyle bende duyguları uyandırıyorsun. Hakikaten insan bir süre sonra acıyor. Önce bir tiksinti yaratıyorsun. Değil mi öyle. Vallahi Oktaya söyledim şey... sabah. Ya. Yüzünüzde acıma hissini görüyorum yavaş yavaş. Yani ne diyeyim ben artık sen... Yavaş yavaş mı görüyorsun dedim ben de. Üç gündür sana acıyarak bakıyor insanlar ya. ya. valla Ondan önce bir tiksinti vardı ama yüzünüzde. Sen, hatta bir yerde neredeydi Fahir? İkimiz kaldıktı biriyle konuşurken... Arkadaş iyi mi ya falan gelmişti Evet ya sen falan... Bir... Şey mi tuvalete mi gittim bir şey oldu bir kalktım bir arada Sitelerde Yok sitelerde değil Sitelerde arkadaş iyi <gülüyor> mi dediler <gülüyor> Arkadaş iyi mi diye sordular Biraz Ama gevrek gevrek güldüler böyle arkadaş iyi mi falan Sitelerin diye Sitelerin en hassas olduğu anlardan biriydi tarih boyunca <gülüyor> mekanikçide de ile ilgili Ha doğru Halden anlayan babacan bir insan Doğru evet ya ne kadar güzel. Seviyoruz kendisini. Önce emniyet sonra hareket diyerek Fransa bugün <gülüyor> tamamen bambaşka noktaya geldi. <gülüyor> i̇şte iyileşmem için çabanızda <gülüyor> çabanız da yok bakıyorum ya. <gülüyor> Neyi iyileştireceğiz valla keşke. Önce, önce emniyet sonra hareket diye şey olur mu ya? Ben demiyorum Fransa bu diyor mu bana moral verecek? Bu sana moral, bu neşe, bu sana can şenli olsun. Ee, bu Fransa'da kask satışları patladı ama tek marka kask satışları bu François... François dediğim Fransa ha, Cumhurbaşkanı. François Olun doğru. <gülüyor> Kolunda kask, <Olan. gülüyor> kaskla giren kadının kaskından. E, kaskla giren kadının Kadın kaskın, değil ya adam, adam girdi be... kaskla. Yok kadın çıktı. Kadın çıktı canım. Kadın mı çıktı? çıktı. başka ne işi var motor siklette? Olur ya, tabii öyle de ya, olabilir. Yani öyle de olabilir de kadındı. Yani kadın adam kadın diye kadın bağlayalım. Evet. E, o kask bir satılsın Hadi sen. Ya. Geçen haftalarda adam demiş. Ne bayan bir bayan var mıydı onun ya? Kask içini göstermiyor. Tipi göstermiyor diye. He. Tipi göstermiyor ama herkes artık fantazi dünyasına girdi. Ne yaptı? Herkes mo herkes motoru olan olmayan. Hadi hadi saat 6. Herkes kaslarını taksın. takalım. Herkes. Bu arada e, haftaya 28'inde daha doğrusu haftaya oluyor değil mi? 28 Ocak'ta e, şey geliyor. Türkiye'ye geliyor François Avond. Aa buyursun gelsin. İster misiniz Melik Kökçe kasla karşılasın? <gülüyor> <gülüyor> Direkt Bulabilir miyim? solum şey. şey yapmaya başladı. Ağzı. Nerede? Havaalanında. En son Sarkozy sakızla uğurladı, sakızla uğurladı Ondan sonra işte... çok büyük diplomatik şey oldu zaten. Fransa Cevap sonra o. kendine geldi. Fransızlar var. O Sarkozy uçakta kendine gelememiş. Bir canım komisyon Avrupa komisyonunda falan konuşuldu ya. Yani bu konu. Böyle bir diplomatik ben hareket diye. Ben orada demiş fark etmem. Adam bansık çiğneri kurladı abi. O zaman demiş Sarkozy ben Sizini fark etmem. konuşmuş Sarkozy. Yalnız... Ben dedim nerede hata yaptım diye kendi kendine bütün Düşündü. Türkiye'den Fransa'ya giderken hiç uçakta ağzını açmamış. Ben nerede hata yaptım demiş. 28 Ocak'ta gelecek. E ee, kask satışları patlamış. Kask satışları patlamış. Adam şey demiş, stoklarla sınırlıyız yalnız yani sizin hayal gücünüzle de değil bir yere kadar lütfen demiş. İki tane sınır var değil mi dünyada? Bir, bir stoklar, bir stoklar, bir de hayal, hayal gücü. gücüyle sınırlı. Yani bu alt sınır, üst sınır gibi düşün. Zaten hayal gücü, hayal gücü ve stok yoksa ortaya ne çıkıyor? Sonsuz. Sonsuzluk. Sonsuzluk. Sonsuzluk. Sonsuz. Alternatifler sonsuz, sonsuz. Alternatifler olur. sonsuz doğru. İstermişsiniz bu kaskla ilgili bir şey olsun çocuklar. <gülüyor> e, ne demişler? Yani bir, bir Kask meklam... koşar, baht kazanır. Değil mi? Benim iyileşmem için... Ben <gülüyor> Ama ben elimden gelen böyle... tüm çabayı daha, sarf ediyorum. Daha da tekmelemeyin yani. <gülüyor> Yutkunamadım ben. Yutkunmam gerekiyordu ondan sustum. Bu şey diye bir viral reklam diye bir şey var ya. Hı -hı. Onu ona hizmet eden bir şey olmasın ya. Kask satışları için yapmıştık biz onu deyip. Çünkü şimdi barışma arifesindeler. Tabii. Tabii Kimli bir de, ama? yani eee kasksız Valeriyle. motosiklet kullananlar Valeriyle. Fransa'da da bir dert. Bir de yok, güvenlik şey gençler özlenmiyor. Kask takmamak daha havalı geliyor. Şimdi bu sayede herkes kaska ne oldu? Meyilli oldu. Ama oradaki kadın şey gibi taksaydı kafaya. Böyle tamamen <gülüyor> bizim pideci gibi mi? bizim pedeci gibi böyle kafaya yarısı açık böyle kafanın üstünde. Polis görünce bastıracak şekilde. Polis görünce bastıracak şekilde taksaydı. İşte o zaman Fransa Fransa olurdu. Yani bambaşka bir noktaya gelirdi. Vallahi Valeri Hanım ayrılsan mı, ayrılmasan mı diye çeşitli şey avukatlık bürolarıyla. Ne diyorsunuz? Ayrılalım mı? Bence bir referandum yapsınlar ya. Sandık kararı. evet yani sonuçta demokrasi. Yani Fransız bu konuda Fransa tarafsız olamaz. Bence Türkiye'de referandum yapılsın. Bence doğru. De. Ha vallahi doğru. Valla doğru. Yani Türkiye'de hazır 28 Ocak'ta da Türkiye'ye geliyor Oland. Onun so, zar, bir zarın içinde milli verirler. iradeyi Sorusu. toplayalım. Çat çat çat. Buyurun efendim. Milli irade diye veririz. Çat çat çat deyince kapıyı açan milli irade Hı. gibi yaptın Ege. Çat çat çat. Masaya çat. koyacak. Milli irade, buyurun. Telefonu açtı yalnız. Hayır. Hayır. Telefon. Niye Kapıyı çak çak. sen kendini tanıtıyor musun ya? He, kapıya gelen bey. Hayır buyurun. Hay hay Kapıyı açtım <gülüyor> kapıya mesela. Kapıya gelen milli irade gibi. Çat çat çat. Allah Allah. Kim o? Milli irade. Nasıl? Aa, buyurun Bu diyor. Seçim miydi? Ha, milli irade diye. kapınıza kadar geldi. Ne kadar güzel. Oldu. Vallahi o, çok güzel. Bunu seçim kampanyasında kullananlara, kullanacaklara ben oyumu haklarımda veriyorum. Diyorsun. Haklarımdan feragat ediyorum, veriyorum yani. Şöyle de olabilir ya. Çat çat çat. Kim o? Milli irade. Cebinizde ne var? Niye? Sağlam millet. Evde yokuz. Yok. Aa, Fransa hakikaten kaynıyor ya. Fransa e, Olan acaba... ne konuşmaya gelecekmiş. 28 Ocak'ta e, şeyle buluşacaklar. Sanatçı Candan Erçetin'le buluşacak. Devlet nişanı takacakmış. Candan Erçetin'e devlet nişanı takmak için Fransa'dan kalkıp gelin mi söylesin? Biz takarız, kargoyla yani, yollasın şey. Candan Erçetin gitse daha mutlu olmaz mı kadına? Candan kadın Erçetin'in Fransızcası da iyi. Galatasaray mezunu ya. Hı -hı. Oradan bayağı iyi bir Fransızcası olduğunu. Hem de mil toplamış olur. <gülüyor> <gülüyor> yani gidip gelse emdin binleri de artmış olur. Yani. Aslında ben gelseydim daha iyi olurdu demiş ama yo biz gelelim e, nişanı da bir güzel törenle ben gelseydim başka işlerim de var demiş ya. Sonra o 22 yıl aradan sonra Türkiye'ye ilk resmi devlet ziyareti gerçekleşti. E, Sarkozy gelmedi Sarkozy mi Sarkozy'nin Sarkozy resmi değilmiş herhalde. Kütükle gelince resmi olmuyor mu? Ya ha randevulu değil. çakılmamış. Ne çakılmamış ya? Kütüğe bir şey çakılıyor ya. Oğlum ne Kalmadı mı o ya? Liselerde yok. mi var bir tek kütüphane? Askeri liselerde orda oku benim. Bizim lisede, vardı. lisede vardı. de kütüphane de vardı. Çakılıyor. Askeri lisede okuduğunuzu bilmiyordum ben sizi. <gülüyor> Askeri ve yatılı. Orada tanıştık zaten bize geldi. Doğru. Vallahi aynı dönem. Dönem mi? Alt devre misin sen? Devre ismisin? Devre. devre misin sonra beraber ayrıldık. Sonra aynı şarkıyı söyledik. Oğlum ben sırf yayınla söyleyeceğim. <gülüyor> ee, yok herhalde o sayılmadı ya Sarkozy'nin herhalde Melih Kökçen'in sakız uğurlamasından Çiğnemes. sonra. Aynen öyle dedi. Benim... Katik oldu resmi görüşme. Bir daha da gelmiyorum ya da bunu saymıyoruz bir daha gelin gibi bir şey mi var? Hani şey dersin ya ağzının ucuyla efendim bunu saymıyoruz bir daha bekleriz falan. Acaba gibi. Fransa Cumhurbaşkanı e, François Hollande'ın şeyi mi? 22, 22 yıl sonraki sonra. ilk resmi ziyareti mi? Hollande. Daha önce ne iş yapıyordu? Resmi Tatile oraya? gelmiş Datça'ya. Resmi turist olarak mı? Gümrük Bakanlığı'nda çalışıyordu. Ha. Canım herkes her yerde çalışıyordu o zaman ne bilelim biz. Devlet memuru değil mi François Hollande? Bakayım. Bilemedim ki o da eski şeyde... Barışım tıkır tıkır yatar demiş. Fransa su işlerinde çalışıyor diye biliyorum. Euro olarak yatıyor demiş. <gülüyor> Fransa su işleri. Hatta Sarkozy'nin öyle şey yaptığı genel müdür diye bu Takıldığı o kadar... şey kadar. Olanda yaptığı... <gülüyor> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan yanı sıra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, e, gazeteci Hrant Dink'in eşi Raquel Dink ve e, İstanbul'da yaşayan Fransızlarla bir araya gelecek. İstanbul'da kaç Fransız yaşıyor? 8 <gülüyor> herhalde. Ne bileyim çünkü bir yerde bir gün en fazla 2 yeri gidebiliyorsun abi İstanbul'da. <gülüyor> Mesafeler çok üstü. Ege tanıdığın Fransız var mı İstanbul'da? Çok var canım. Ha, İstanbul'da yok. Ankara'da çok var. Kaç tane Fransız tanıyorsun? 7 Onları da İstanbul'a gönderse 7 olacak. 7. Yani. 7, 7, 7 doğru, doğru da 15. 15. İyi canım güzel. Yabancı hissetmez kendini. Şey yapabilir o zaman Ankara'ya davet edebilirsiniz siz ya. Hadi ha, ya davet olanda. etsene. Dükkana mı? Ne dükkanı canım? Ankara'ya Ankara'ya ya. Ankara ya, ya. Sizi Ankara'da bayrak, evde mi ağırlayacağım? Evde ağırlayacağım tabii ne olacak abi. Dükkanda ağırlasam daha güzel. Yayıntı olmaz şey olmaz. Tamam abi e, dükkanın onu bak, da RG'ye yazalım. Adamın dükkanı görüşüne bakar onu mısın? Onu da RG'ye yazalım abi yayıntı tamam. Yayıntı olmasın diye. Sen evdeki eskilerini falan da getir dükkanı. Çünkü evde yayıntı olmasın. Getireceğim zaten. <gülüyor> Yeni dükkanın ben o kadar büyük olmasa niye seviniyorum zannediyorsun? Uyuşturucu ve aşırı hızdan gözaltında olan sanatçıdır. Ee... <gülüyor> Türk mü? <gülüyor> Yarışmamızın formatı böyle değil. Yerli Yarışmamızın... bir yabancı mı? Sonuna geldik senin yüzünden. <gülüyor> Just, yani. Justin, Bieber Justin Bieber kimdir? Kimdir olacaktı? Ee, Miami'de uyuşturucu etkisinde araç kullandığı ve yarış yaptığı yani yarıştığı Amacın o kadar fotoğrafını çektirip koyuyordu instagrama şeyli meyli şeyli meyli dedim böyle elinde bir takım maddeli maddeli. maddeli maddeli maddesiz işte araba kullanınca herhalde şey olmuş sarı renkli kiralık bir Özel bir aracı kullanırken başka bir araçla taksi yarışan... Ne diyor? <gülüyor> Ticari taksi, <gülüyor> <Tişari> taksi kullanıyormuş. <gülüyor> ee, Bieber'ın arkadaşlarının da bu esnada araçlarıyla yolu kapatmaya çalıştıkları bildirildi. Ee, özür dilerim de Justin Bieber'da artık çocuk değil yani. Gözümüzün önünde büyüdü onun da biraz ergenlik sıkıntıları olacak. Rockstarlık da budur. Yani herkes Kerem Cem gibi örnek vatandaş örnek genç olamaz. Rockstar'lık biraz böyledir. Araba şey yapacak. Efendim seks kandalı şey, uyuşturucu şey, skandalı, bir arada bir rehabilitasyon falan. Böyle alıştık biz. Tabii canım yani bu, bu bize böyle öğrettiler. Zaten 2 yılı 3 yıllık kaldı şimdi yaşlanmış olacak 25 yaşındayken bu. O yüzden ne yapacaksa bütün şovunu bu aralar yapması lazım. Zaten Justin Bieber demiyor muydu? Ben müziği bırakacağım, ben müziği bırakacağım, ben müziği bırakacağım <Gülüyor> diye. Teoman'da <Gülüyor> falan. Pardon ya. Hep karıştırıyorum ne bileyim. O senin Teoman. Da işte komşusunu falan şey yapıyor abi. Yani rockstarlık falan da o zaman inçeye taşınsın. Madem böyle kimseyi şey yapmak istemiyor. Müstakil bir evi <gülüyor> taşınsın. Valla rockstarlar sitesine taşınsın orada güzel. Orada yapsın şeyini. Şovunu şeyini. Kimseyi rahatsız etmeden. Yani Miami'nin ni, Miami merkezinde onu yaparken. Evet fikrine e, sahip. Bir şey diyeceğim. Komşusu. vallahi bütün dünyam şu anda hasta. vallahi yemin ediyorum studio Stüdyosu toş Modern Sabahlar Modern Sabahlar Der sabahlar. Yok, moder sabahlar. sabahlar sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. modern sabahların bu haftaki son dakikaları üzülerek ayrılacağız karşınızda. Çünkü Jennifer Lawrence'ın konuk olduğu özel bir küçük mübahşır bölümü vardı. Bugün yayını aktaramadık onu. Ee, enerji hatlarındaki sıkıntılar yüzünden. Enerji hatlarındaki ne yüzünden? Sıkıntı dedi. Kesinti. Uplink, uplink, uplink alıyoruz çünkü Amerika'dan alamadık. Ama olsun. Eee pazartesi yayınlarız. ...yayınlamayız. <gülüyor> Yayınlarız canım artık. niye? Pazartesi yayınlayalım... ...ondan sonra da öbür cuma tekrar yayınlayalım yani. Neyse bunu genel editorial toplantıda... ...tekrar masaya yatırır... ...tekrar e, üzerinden ne kadar bir çok, kez daha geçeriz. Ne kadar çok havalı gibi düşündüğümüz sorunumuz var. <gülüyor> Fark ettiniz misiniz? <gülüyor> Valla hakikaten öyle. Editorial toplantı falan dedik yani. Daha o toplantıyı da yapamazsak... Bunu ...yandık ki yandık. Yandı <gülüyor> o toplantıyı yandı da yapamayacağız gibi geliyor bana. Siz o... hayatınızın hiçbir döneminde... ...yanılski falan diye konuştunuz mu? Yanma anlamında mı? E yani böyle genel eski. Yok ya, ben konuşmadık. Işte. E Allah'tan konuşmadık yani. Niye? Konuşalım mı? Ya hayır. Konu yani gençlik döneminde yapılmış olabilir bazı şeyler. gençlik döneminde yaptığımız bir sürü şey oldu da bu onlardan biri değildi. Şükür. Yananzi diye konuştunuz. O öyle konuştunuz. Evet. Yanazı. Ama o itici olmak için. Bilerek itici olmak için. Yo. Sevimli olmak için yaptığınızı düşünüyorum ben Bilmem ben çoğu şeyi sevimli olmak için yapmıyorum. Yani Donalza dediğinizde ben ee, çok sevimli bir adama dönüşeceğim umudu taşıdığınızı düşünüyorum. Daha çok karşımdakini biraz irite edeyim falan gibi. Mesela ben keyif ötesi ve keyif ansiklopedisi derken sizde i̇şte öyle bir etki yaratan. Keyifleri ayarlama enstitüsü diye bir şey de çıkardın. Çok güzel. Bak şu anda biraz hastalığıma iyi gelecek bir laf edildi yayında. Sabahtan beri ilk defa. Çok güzelmiş hakikaten keyifleri ayarlama enstitüsü. Teşekkürler. Kampıların yani bunu... İngilizceye çevrildiği bir dönemde de manidar, manidar, manidar oldu. Manidar evet. değil manidar anlamlı. Zamanlamanın manidar olduğu olmasının manidar olduğu şu günlerde. E, zamanlaması hoş. Hoş bir zamanlama. Bir kere daha Uğur Mumcu analım. 21. yılında katledilişinin e, ve bugün saat 10.30'da e, Ankara'da Batı kentteki Uğur Mumcu Parkı'nda bir anma töreni olacağını saat 12'de de Evinin önünde, sokağında bir anma töreni yapılacağını duyuralım dinleyicilerimize. Ve de şeyi de hatırlatalım. Katilleri bulmak devletin onur meselesidir denmişti bundan güzel 21 mi? yıl önce. Evet, 7600 küsür gün önce. Sevgili dinleyiciler, hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Yağmurların, karların tepemizde dolaşacağı söyleniyor. Bu da... Artık Biz diyenlerin yalancısıyız Biz meteorolojinin yalancısıyız daha doğrusu Hastalığın Esenizde dolaşacağı anlamına da geliyor Olur mu Lütfen kar yağarsa olur. mikropları kırar kırar Öyle bir teknolojisi var mı karın? Bilmiyoruz da psikolojik <gülüyor> Herhalde öyle bu O düşündüm. kadar soğuk çektiğimize göre Bunun bir şeyi olması lazım diye düşünülerek söylenmiş bir şey <gülüyor> Ama neyse ki barajlar doldu Şeyi geldi onun yerine galiba Barajlar doldu, kar yağdı, barajlarımız doldu. Barajların doldu, mikropların kırıldığı, etrafın bembeyaz olduğu, Ankara büründü, başlıklarının atıldığı. E, dükkanda kırıldı. müşterilerle şey diye konuşuyormuş. Bana da çok dedikodu geldi dün gece. Hiç Hı. gelmeyen dedikodu. Ha, hastayım diye bu unutur da galiba diye her şeyi anlatır. Herhalde anlattım. bilmiyoruz. Oktan, mal çekiyoruz diye konuşuyormuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet abi. Yıl başında önce 85'e çekiyorduk. Şimdi 110'a çekiyoruz <gülüyor> diye konuşuyoruz. <gülüyor> Doğru abi. Hadi bir şey söyleyeceğim Oktar ya. Efendim. Vallahi bu sen da... ne güzel hiç bir hiçbir milimi yönetmenlerden bahseden adamdan. Böyle değişik <gülüyor> mal çekene kitaplar falan filan. mal çekmeye ne zaman başlıyor? Ne var mal çekmek kadar güzel ifade var mı ya? Yani marşlama ifademi kestiniz. Mal çekmek ifademin önünü kesemeyeceksiniz demokrasi gereği. Mal çekmeye devam 85'ten mal Sen Sadece konuşuyorsun çekmeye. Ege. Ben Espriler yapıyorum sanatçı İşte dün bir 10 dakika 15 dakika durmuş ha, Birilerinin kadardı, yanında hı. onda da bizim hakkımızda konuşulmuş Allah'a gülder ya. yani Türkiye'nin Türkiye en etkili yazarlarıyla sohbetler ediyorum Falan burada hani reklam olmasın diye şey yapmıyorum da, Dolu dolu geçiyor benim şey Hiç gidip de anlatmıyorum Mal çektik 85 et ya Veya <gülüyor> gidip de yazarlar yani. Hepiniz de öleceksiniz <gülüyor> <gülüyor> Öldüğünüzü göreceksiniz. Hepiniz öleceksiniz Öldüğün gün dönmüşündür. Aa, o, bir dakika bir şey söyleyeyim mi? Aşk olsun diyorum. Yani kime konuştuk biz bunları ya? Birini de aynı kişileri mi konuştunuz? Aynı kişi Zaten tek, tek masaya oturmuştun ya. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Dün tek masaya oturmuş. kimi olduğu belli işte. Ee, Dedikodular geldi. Haberiniz olsun. Sevgili dinleyiciler güzel bir hafta sonu bir kez daha dileyelim size. Morrissey ile Aha, tam ölümlü şu <gülüyor>